Bismillahirrahmanirrahim Meydan Medya sunar İlim kapısında Verim yılları Dinlediğim hak diyen Anim kulları Sordum cennete giden Yakın yok dedi de cihattan gayrıydı. Yakın yok dedi de cihattan gayrıydı. <gülüyor> ki cihal. <gülüyor> Elhamdülillahi li kaviyil metin ve ssalatu vesselamu ala man bu'is bisayfi rahmeten lil alamin. Amma ba'd dalalet ehlinin yolları ve nübüvvet menhece arasında İslam Devleti'nin kurulması İkinci Bölüm İslam Devleti, dini ikame edilmesi insanlar arasında Allahu Teala'nın kullarına farz kıldığı adaletin sağlanması için tek yoldur. Şeriatinin hakimiyetini de kendisi için şart kılmıştır. Bu dinin yokluğu ve Allah'ın Subhanehu ve Teala şeriatı dışındakilerin hakim kılınmasıyla küfür azar, zulüm her yeri kaplar. Sonra da İnsanlar bu sorunu gidermek için çeşitli yollara başvururlar. Bazıları şer'i bir vacip olmasına ilaveten adaletin tahkikini güvence altına alması nedeniyle dini nikama edilmesi görüşünü benimser ki bunlar alemlerin Rabbine teslim olan Müslümanlardır. Bazıları adalet gördüğü her şeyi her türlü yolla getirmeye çalışır. Bunu da sadece dünyevi sebeplerle yapar ki bunlar her batıl dinden ve inançtan olan müfsidlerdir. Yani tüm insanlar yaşadıkları toplumlarda adaletin olmasını isteme konusunda eşittirler. Bunun başkalarının kendilerine zulmetmesini önleyecek bir vesile olduğuna ve dünyevi hayatlarını büyük bir güven içinde ve daha mutlu yaşamaları imkanını sağladığını düşünürler. Bu yüzden de adaletin ikame edilmesine bir vesile olması itibariyle cahil felsefeci ve kelamcıların hüküm meseleleri hakkında çok fazla yazdıklarını, birçok terimin insanların, var olmasını ve gölgesinde yaşamayı hayal ettikleri adil yönetim ve faziletli şehir mefhumları etrafında dolaştığını görürüz. Birçok millette sayısızca devrim ve savaşlar bu hedefleri gerçekleştirmek için yaşanmıştır. İnsanların, yaratıcıları Allah'ın Subhanahu ve Teala aralarında adaletin sağlanması ve iki dünyada saadetin gerçekleşmesi için kendilerine açıklamış olduğu menhecden gafil olmaları nedeniyle fazla vakit geçmeden hemen aralarında anlaşmazlıklar çıkmakta, içlerinden her biri adaletin gerçekleştirilmesinin yolunu, sadece kendisinin bildiğini, adaleti de ancak kendisinin ve hizbinin kurabileceğini iddia eden sapık imamlar türemektedir. İddia ettikleri adalet hakkındaki görüşleri, başkalarının görüşleri ve menfaatleriyle çelişince, aralarında hakem olarak silahtan başka bir şey de kalmamaktadır. Çünkü aralarındaki ihtilafları çözmek için kendisine başvuracakları, üzerinde ittifak ettikleri hiçbir ortak temelleri yoktur. Biz sadece ıslah edicileriz dediler. Sünneti terk edip de Allah'ın peygamberlerinin ve Resullerine Allah'ın selamı üzerlerine olsun tabi olduklarını öne süren oysa dosdoğru yol yerine heva ve bidat yolu üzerine gidenlerin çoğu böyle demektedir. Onlardan her biri üzerinde şeytanın bulunup cehenneme çağırdığı yolları takip etmişlerdir. Onların her biri kendisinin nübüvvet ilminin mirasçısı, şeriatın koyucusu olduğunu iddia etmektedir. Onların her biri, takipçilerini dinin, aynen peygamberleri dönemindeki haline döneceği, hatta daha da ötesi, o peygamberlere nasip olmayan zafer ve temkinin, kendilerine nasip olacağı, kitabın hakim kılınacağı, dinin ikame edileceği yönünde ümitlendirmektedir. İşin nihayetinde, içlerinde çeşitli fırkalar ortaya çıkmıştır. Hristiyanlar 71, Yahudiler 72 fırkaya ayrıldı. Onların ardından da Muhammed ümmetine mensup olduklarını öne sürenlerin 73 fırkaya ayrılması geliyor. Bunların hepsi dalalet üzeridir. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve değerli ashabının radıyallahu anhum üzerine oldukları şey üzere olan nübüvvet menhecine tabi olanlar hariç. Her kim bu fırkaların tarihine dönüp bakarsa kendilerini dinden tamamen çıkmaya sürükleyen, sapma ilkesinin çoğunun menhecinde var olduğunu görür. Bu ilkede bir yandan nübüvvet menhecine dönme çağrısında bulunurken bir yandan da bu davetlerini bozuk temeller üzerine kurmaları Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem devletinden çok farklı bir devlet kurmak için çabalamalarıdır. Sonra da sapmaları çok geçmeden daha da artmakta ve kendilerini doğru yoldan uzaklaştırmaktadır. Onlar sapık menhecilerine hizmet olsun diye dinlerini eklemeler, dinlerinden çıkarmalar yapmaktadırlar. O kadar ki artık onların farklı farklı dinleri, işlerinin başında kendisini geri döndürme isteğiyle yola çıktıkları ve ilk selefin üzerine olduğu İslam dininden farklı bir şey haline gelmiştir. Rafiziler Sapıklıkta uzun bir tarih. Rafizilerin ilk zuhur eden fırkalarından itibaren, içlerinden bazı insanlarda Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ehli olan taassup, dinin vahiy kesilmeden önceki haline dönmesinin ancak peygamberin ehlibeytinden beytinden ve zürriyetinden gelen şahıslar tarafından mümkün olacağı ve yine aynı şekilde kıyamet gününe kadar onlar tarafından korunacağı inancıyla başlayan sapıklıklarının devamı olarak Şiilerde bir de Ali'ye radıyallahu an asrettikleri dinde vasilik inancı ortaya çıktı. Öyle ki Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi, radıyallahu anh, kendisinden sonra halife tayin ettiği yalanını türettiler. Kendisinin diğer sahabelerden, özellikle de iki şehden daha faziletli olduğu bidatini ortaya çıkardılar. Sonra iş, Ali hususunda aşırıya kaçmaya, hatta kendisini yaşarken ve ölümünden sonra ilahlaştırmaya kadar vardı. Ehlibeytin imamlığı meselesi, onların dininin bir temeli haline geldi. Dinin ıslah yolunun ancak imamlığın, Fatıma'nın radıyallahu anha çocuklarından birinde olmasında görüyorlar. Bu sözde ıslah yolunda onları kendileri için bağlayıcı kıldıkları bidat olan yönelim onları başa getirdikleri her bir imamları öldüğünde geri döndüğünü ya da ölmediğini söylemeye vardırmıştır. Hatta imamlarından birine olmayan bir oğul bile nispet ettiler. Bunu da babadan oğula geçen imamlık zincirleri çıkmaz sokağa vardığında yaptılar. 11. İmam Hasan el Askeri'nin sülalesi kesilince vesayet meselesindeki sapıklıklarının üstünü örtmek için Muhammed el Mehdi el Hasan el Askeri diye isimlendirdikleri 12. İmam yalanıyla ortaya çıktılar. Nesep yönünden ve şer'i açıdan şartlara haiz bir vasi yüzünde kalmayınca sapık, şirk ve bidat menheçlerini sürdürebilmek için de kendisinin ahir zamana kadar Samarra'da bir tünelde gizlendiği hikayesini uydurdular yeryüzü zulümle dolduğu gibi onun ahir zamanda ortaya çıkarak yeryüzünü adaletle dolduracağını iddia etmektedirler. Sapık menhece hizmet yolunda uydurma bir din. Şii fırkasının zuhur ettiğinden bugüne ki bugün de kendilerine tabi olan çeşitli taifelerinin şirk ve küfrünü görmekteyiz. Kendilerine tabi olan kötü alimler de İslam dinini değiştirmişlerdir. Bu alimler işin başında İslam dinini var olduğunu iddia ettikleri sapmalardan korumaya, azimli olduklarını öne sürmüşlerdir. Ancak İslam dinine kitap ehlinin ve putperestlerin dinlerinden birçok şey kattılar. İslam dininde olup da hevalarına ve menhecilerine uymayan her şeyi de inkar ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli Beyti hakkında yalan attılar. Cidlerce kitaplarını bu türden eserlerle doldurup saf cahilleri kandırdılar. Hatta o kadar ki Kur'an-ı Kerim dahi onların küfürlerinden ve şüphelerinden kurtulamadı. Kur'an ayetlerinin din diye öne sürdükleri şeye muhalif olduğunu görünce Kur'an'da noksan ve ziyade olduğunu iddia ettiler. Menhecilerini ehli sünnet vel cemaatin menhecinden tamamen soyutlamak ve her birinden bozuk temelleri üzerine inançlar ve ahkamlar bina edebilecekleri birini seçmek için sapık fırkaların ve batıl dinlerin etrafında dolanır oldular. O kadar ki, kendilerine İslam dinine tamamıyla muhalif olan Rafizilik dinini türettiler. Şia fırkalarının tarihini gözden geçiren bir kimse daha ilk döneminden itibaren İslam devleti diye iddia ettikleri şeyi kurmak ve insanları Allah Resulüne (sallallahu aleyhi ve sellem) inen kendi gayip imamlarının da tebliğini miras aldığı din olduğunu öne sürdükleri batıl dinlerine sokmak için çalıştıklarını görür. Geçtiğimiz 1400 yıl boyunca. Bu gayelerini gerçekleştirmeleri yolunda Müslümanlara karşı hiç durmayan savaşlarında hem kendi dinlerinden hem de Müslümanlardan kaç kişinin öldürüldüğünü Allahü Teala'dan başka bilen yoktur. Rafizi dini tümüyle işte bu şekilde daha baştan bozuk bir temel ve ıslah adına bozuk bir teori üzerine kurulmuştur. Kendisi için çabaladıklarını öne sürdükleri adaletin gerçekleşmesi için bunu zorunlu gördüler. Talep ettikleri iddiasında yalancı oldukları ıslah için. Bu temellerden bazılarını ilk Şiilerden bazıları Yahudi dininden almıştır ya da i̇bn Sebe gibi bir Yahudi kafalarına sokmuştur. Aynen İsrailoğullarında Yuşa bin Nun'un Musa aleyhisselamdan sonra varisi olduğu gibi Ali bin Ebu Talib'in de vahiy kesildikten sonra dinin vasisi olması inançları gibi. Bu fikir uzun yüzyıllar boyunca gelişti. Şii fırkalar ve düşmanları arasında Şii fırkalarının kendi aralarında bu fikir üzerine çatışmalar yaşandı. Allah'ın dışında kendilerine kanunlar koyan kötü alimlerinin eliyle dinlerinde değişiklik yapıldı. Ta ki bunların tümünden bugün çeşitli Şia fırkalarında gördüğümüz necis inançlar karmaşası oldu. Rafizilerin çizgisinde olan örgütler ve gruplar, Rafizilik dininin bu uzun süreli gelişimi, evrimi bizlere, İslam devleti kurmada, doğru yoldan sapan yolları tutan ve bu yolları tutmayı insanlara dinin ikame edilmesi için vacip kılan İslam devleti kurma davetlerinin sonlarının icat ettikleri yollara uysun diye dini değiştirmeye vardığına canlı bir örnek teşkil etmektedir. Bugün sözde dini ikame etme ve alemlerin Rabbinin şeriatını hakim kılma adına tuttuğu yolunda birçok davetin bu şekilde yaptığını görürüz. Yolun başında ortaya çıkan sapmalar, Bugün nübüvvet menhecinden büyük bir uzaklaşmaya Dahası Allah ve Resulünün Sallallahu aleyhi ve sellem Razı oldukları bu menhece karşı savaşa dönüşmüştür Allah'ın izniyle bu dizinin bölümlerinde bu fikri açıklamak için Daha fazla örnekler getireceğiz Sonra da yine Allah'ın lütfuyla Sapıkların yollarının nereye gittiğini Bugün İslam devletinin izlediği Nübüvvet menheciyle kıyaslayarak ortaya koyacağız Ve ahiru da'vana Hamdulillahi Rabbil Alemin Bu makale, İslam Devleti'nin resmi dergisi, Rumiyah dergisinin 8. sayısından alınmıştır. Ayet, hadis ve diğer kaynaklar için bu sayıya müracaat edilmesini tavsiye ederiz. cihattan gayrı. İslam Devleti'nde cephemi buldu Elimde silah cepheye durdu, Kuşandım ihlası, duayı silahı, İzzet yok dedim ben cihattan gayrı, İzzet yok dedim ben cihattan gayrı, İlim kapısında